274. konu Uhud Savaşı'nda şehit olan Ambincemuh'un kıssası Ambincemuh çok şiddetli bir şekilde top aldı. Aslan gibi 4 oğlu vardı. Resulullah ile beraber bütün gazvelerde bulundular. Uhud gününde babalarının gelmesine taraftar olmadılar ve babalarına Allah seni mazur kılmıştır. Sen gelme dediler. Am Hazreti Peygambere gelerek Oğullarım bu savaştan beni men etmek istiyorlar. Senin de gelmeme engel oluyorlar. Allah'a yemin ederim ki, topal ayağımla cennetin toprağına basmak istiyorum, dedi. Hazreti Peygamber, Allah seni mazur saymıştır. Sana cihad farz değildir, dedi. Ve oğullarına hitaben de, size bir zarar yoktur. Onu gelmekten men etmeyiniz. Umulur ki Allah ona şehadeti nasip eder, buyurdular. Böylece am, Peygamber'le beraber, topal olmasına rağmen, çıktı ve Uhud gününde şehit oldu.